Sabahlar 94 94.9 Açık Radyo'da Sine Film Programı'nda beraberiz. Ben Yeşim Burul, canlı yayında karşınızdayım. Ben Melis Behlil. <gülüyor> Evet, tahmin etmediğiniz bir sesle karşıladık sizi. Melis maalesef bu hafta bizimle beraber değil stüdyoda ama canlı yayında e, cap canlı bir konuğunuz var. <gülüyor> Ceylan Özgün Özçelik, hoş geldin hoş Ceylan. Hoş bulduk Eşim. <gülüyor> e, bugün vizyona giren kaygı filminin yönetmeni, senaristim. Kaygıyı konuşacağız birazdan uzun uzun ama önce... Her hafta olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 0212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ayşe Saza'da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk. Evet kaygı e, uzun süren bir yolculuktan evet. sonra sonunda bu hafta vizyonda. Evet. E, biz daha uzun süredir aslında bekliyoruz çekimlerden <gülüyor> itibaren heyecanla. E, senin de e, üzerinde çok uzun zamandır çalıştığın bir proje... E, Yani konu itibariyle böyle çok fazla ipucu da vermeden Hı -hı. aslında genç bir kadının hikayesi. Evet. E, medya sektöründe evet. çalışan Kaçınılmaz genç olarak. bir kadın. Kaçınılmaz olarak. Evet. <gülüyor> o yüzden hani gözlemler vesaire evet. hani senin de biraz öyle otobiyografik e, göndermeler de var diyebiliriz ama... ...geçmişinden kendisini rahatsız eden bir şey var. Annesinin Hı -hı. babasını bir e, kazada kaybetmiş Hı -hı. küçükken. Ama bir süre sonra bir şeylerden işkilleniyor ve aslında evet. onlar kazada ölmediler galiba başka bir şey oldu Hı -hı. ama ben bunu niye bilmiyorum Hı -hı. Ee, şeyiyle böyle psikolojik gerilim Hı -hı. türünde e, o kaygıların kendini dışa vurmasını izliyoruz Hı -hı. Ee, Böyle bir hikaye ilk nasıl aklına geldi hani biraz şeyden başlayalım mı başımdan Tabii ee, aslında üçüncü kısa'yı yaptığımda işte 2000 ...2011 gibi. da değil. Ee, ilk uzun metajında da bir tür sineması... ...denemek istediğimi... E, ...iyi bildiğim için e, onu etüt etmeye çalışmıştım... ...o filmde. Ama sadece biçimsel olarak... ...içerik olarak hiçbir... E, bir, ...paslaşması yok aslında... ...uzunla filmin. E, sadece... E, ...o atmosferi yaratabiliyor muyum? Hani istedik e, karakter takibini... ...bakalım becerebiliyor muyum? Neler oluyor? E, gibi bir şey denemek için... ...yapmıştım o filmi. E, ve biliyorsun... ...hani bütçesel durumları... ...hani tekrar tekrar bağımsız çok Yakınır ama e, bir kısa daha çekmeye Artık e, bütçe <gülüyor> Yoktu <gülüyor> Ve ondan sonra kendimi direkt Uzuna hazırlamaya başladım e, Ve Ee, öncelikli olarak bir psikolojik gerilim çekmek istediğimi biliyordum ee, Medyanın içinde olduğum için yıllardır yaklaşık 14 yıl çalıştım e, haber kanallarında Daha çok çalıştım e, Evet kendim direkt haber yapmadım belki Bir muhabir değilim ya da haberci değilim ama haber hep Benim yanımda idi, yanmasamdaydı Ya da yan odamdaydı ve ben hep o Oralarda kültür sanat programı yaptım fakat hep Haberi gördüm etrafımda Hı. 24 saat Çünkü biz de gece gündüz kurgudaydık ee, En heyecanlarını ve DVD programında evde kulağı Yaparken ve sonraki kültür sanat programlarında Da yine öyleydi ve o haberi 24 saat soluyorsunuz ve onun nasıl manipüle edildiğini nasıl aslında kafaya göre istenilen şeylerin Hı -hı. konulup istenilen şeylerin dışarıda bırakıldığını aslında işte nasıl isim listeleri geldiğini işte nasıl e, o alt bantların neden aslında Hı -hı. birbirinin aynısı olduğunu <gülüyor> çok net bir şekilde e, fark ediyorsunuz ve hani medyanın olması da kaçınılmazdı diyeyim ama beni en çok rahatsız eden o dönemde çok unutuyor olmamdı Hı -hı. E, yani e, 2011'de e, gerçekten hani 2011-2012 gibi e, en çok en büyük şoku Demir önünden geçerken yaşamıştı ...açadım. Ee, bir dakika burada ne vardı... ...daha çok yeniydi çünkü o sırada zaten... ...hani ve ben hemen unutmuştum... ...ne olduğunu hmm. orada... Hmm. Ee, ...ve... E nasıl olabilir? Hani etrafıma soruyorum arkadaşlar burada ne vardı? Hani o kadar Aa, bir dakika internetten bakalım. Hemen böyle bir karşılık oluyor. Hayır hayır bir dakika bakmayalım. <gülüyor> Niye bakıyoruz? Bir hatırlamaya çalışalım. Bakmadan hatırlayabiliyor Evet bakmadan musun? kesinlikle hatırlayamıyoruz. Ee, bu büyük e, olaylar ve ülke tarihindeki travmalar yakın tarihteki e, travmalar için de böyle ama zaten kendi kişisel hayatımızla ilgili bir sürü şeyi de e, hatırlayamama noktasındayız. Yani toplum olarak bu bir hastalığa dönüşmeye başladı bizde. Ama tabii ki unutma kendi kendine olmuyor. Bir unut ...unutturma var ortada. Ee, evet her ne kadar biz kendi hayatlarımızı biraz normal sürdürebilmek için... E, ...bir takım şeyleri hani geri göndermeye çalışıyor olabiliriz. Normal kalabilmek için ama bir yandan da zaten yoğun bir unutturma efektinin e, etkisi altındayız. Yani filmin ilk şekillenmesi böyle oldu. Hani nereye kadar unutabiliriz sorusunun peşine düştüm. Ya biliyorsun bu ne olmuştu başlıkları mesela bitmiyor. Hani orada ne oldu, burada ne oldu, nasıl oldu, ne zaman oldu... Ee, nasıl gitti bu canlar yani bu hmm. bu soruların ardı arkası kesilmiyor bizde yani çok fazla işte ya da kaç saat olmuştu hmm. yani sürekli çünkü bir şey yaşadığımız için hakikaten depoluyor muyuz da biraz bir de her şey son dakika olarak evet. servis ediliyor ve evet. o son dakikaların da sonu yok bir taraftan yok. Ee, çok farklı türde şeyler yan yana Hı. servis edilebiliyor ...o da aslında insan belleğiyle bir anlamda manipüle etmenin bir başka aracına öyle. dönüşüyor. Ama kaybolan bellek bir gün elbet canlanmalı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz buna doğru giden bir, şey. bir şekilde. <gülüyor> o bastırılanın evet. geri dönüşü evet. ve hani şeyde çok fazla <gülüyor> şeye Günarmeden, girmeyelim... Evet. Filmin başrollerinde algı eke ki aslında hani başrolü diyelim. Öyle. Evet tek başrolü diyebiliriz <gülüyor> başrol. gönül rahat değil. Ama hani yan rollerde de <gülüyor> e, oldukça iyi isimlerle iddialı evet. isimlerle çalışıyorsun. Hani algıya nasıl karar verdin <gülüyor> sonra o yan ekip nasıl oluştu onu da sorayım biraz. Tabii ki. Ya algı olduğu için çok mutluyum son kertede. Önce onu söyleyeyim. E, aslında projenin başından beri başka e, bir isim vardı. Benim e, çok yine sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Fakat e, böyle artık filmi çekmeye hani çekim tarihi belli olduğu. ...bu işte ön hazırlık vesaire... ...hani bütün bir planlamayı yaptığımızda... ...o dizisinden e, izin alamayarak... E, <gülüyor> ...ve bir anda bu durum bende... <gülüyor> ...tabii ki ciddi bir panik yarattı... <gülüyor> ...ne yapacağım bir dakika... E, ...ve... E, akabininde tamamen peyzaj mire bizim sektörle hiçbir alakası olmayan bir arkadaşım dedi ki ben garip dervişte algı hekeyi çok beğeniyorum işte sen izledin mi Aa, dedim evet izledim aslında ve e, hani yani dünya sinemasında o sonsuz olan bir örnek var ya işte bunlardan tut da işte Steve Carroll'lara kadar onların ne kadar bir anda dramla bizim kalbimizi deştiklerini e, de çok iyi bildiğimiz gördüğümüz ve deneyimlediğimiz için bir yandan algıyla e, çalışmayı çok istedim bir anda hı, hani hı. E, tekrar tekrar izleyince de o şeyde Birkaç gün içinde tabii çok hızlıca bir izlemeye girdim tekrar nasıldı algı evet iyiydi hani ve <gülüyor> ya algıyla e, yani şöyle bir buluşma oldu e, yani itiraf etmem gerekirse hani bunu sen de çok iyi biliyorsun sektördeki birçok bir insan da biliyor bizde biraz e, bir, bir kısım oyuncular tabii ki genellemiyorum Aslı ama biraz böyle bir dünya starı e, havasıyla ya yani sizinle kahve bile içmeye Gelmiyorlar hani bırakın deneme çekimini deneme çekimini zaten kendilerine bir hakaret olarak alıyorlar ki dünyanın her yerinde 30-40 evet. yıllık 50 yıllık oyuncular da bunu yapıyorlar yani hani role uygun mu o yönetmenle anlaşabiliyor mu belki kendi oyuncu sevmeyecek evet. oyun... yönetmeni Tabii. hani belki daha baştan ayrılacak yollar. Hı -hı. E, fakat işte bizde biraz böyle şeyler yaşadık e, Fakat algı o anlamda inanılmaz enerjik ve çok açıktı her zaman Yani hemen e, senaryo okuduğunda zaten çok sevmişti ve çok doğru sorular sormuştu O da beni çok vurmuştu <gülüyor> e, Ve e, akabinde de işte deneme çekimi yapalım mı tamam hemen geliyor İşte sonrasında mesela kesin olmayan mekanlar vardı Daha kesinleşmemelerine rağmen ben Radek'le orada görüntü yönetmenimle çalışmak istiyordum algı <gülüyor> e, ile beraber Kesinleşmemiş olmalarına rağmen oraya da her aradığımda hani gelip orada da kamera hareketlerini işte duygu vesaire çalışıyorduk Ve aynı zamanda beni en çok büyüleyen şey oldu aslında yaşam algıyla ilgili Bizim resmi Ön hazırlığımızda tabi bitmeyen bir ön hazırlık oluyor Biliyorsun zaten <gülüyor> evet. yıllar süren bir hazırlık Var ama resmi ön hazırlık hani tam bütün Ekibin evet. dahil olduğu o beş buçuk haftalık ön hazırlıkta Algı kaçma biraderi Çekiyordu baya çekim Hani ve e, akşam ...bizden alıyor onu araç... ...kaçma biraderin setine götürüyor... ...orada bir komedi oynuyor sabah kadar Taksim'de... ...ve sonra tekrar geliyor... ...bizimle okuma provası yapıyor... ...mekan provası yapıyor... ...tamamen bu filmin ruh haline girerek... ...yani bu bence hani herkesin de... ...çok rahat adapte olabileceği bir şey... ...ve özellikle <gülüyor> iki filmin ne kadar farklı, farklı olduğunu evet. düşünürsek... E, ...ve son kertede de hani ben oyunu içinde ben yani tabii ki yönetmeni <gülüyor> olduğum için iyi şeyler söyleyeceğim ama e, çok delirmeye fazla açık bir oldu yani <gülüyor> abartıya çok açık bir oldu bence hiç abartıya kaçmadan tamamen biz gibi <gülüyor> hani bizim gerçekten ruh halimiz gibi oynadığı için de yine tekrar teşekkür ediyorum diğer herkese de teşekkür ediyorum çünkü e, hiç kırmadılar hani Taner Birser gerçekten öyle bir plan görün <gülüyor> bir sahne görünmek için e, kalktı bodrumlardan geldi e, vesaire Nazan Kesal hani her giren çıkan teşekkür Çermek. ediyorum yani. evet Kadir Çermik Boncuk İpek Hepsi. Asiye hepsini Yani hakikaten o kadar algının da üstüne kurulu ki Ama ben hani biraz önce bahsettiğim Galip Derviş'te de onu izlerken <gülüyor> Ne kadar ayakları yere basan bir performans sergiliyor diye düşünmüştüm Hakikaten kaygının da ihtiyacı olan öyle bir şeymiş aslında Yani o, o psikolojiyi taşıyabilecek Çünkü hakikaten e Yani akıl sağlığını yitirmenin sınırlarına gidip gelen evet. bir kadın ama aynı zamanda kendine dair bir iç görüsü de var. Bütün evet. o şeyi e, sorgulamasından dolayı aslında çok katmanlı bir karakter. Evet. Ve ee, aslında tek derdi de hatırlamak olan bir karakter. Evet. Yani sadece hatırlamanın peşinde aslında Hı -hı. o başka bir şeyin de peşinde değil. Hani e, birazı oradan hani evet deliriyormuş gibi görünüyor Hı -hı. ama... ...aslında o delirme halini... ...hepimiz birlikte o memleketçi... ...yaşadığımız için... E, <gülüyor> ...neyse anladınız sen beni? Aynen öyle. Bir de şey var yani son dönemde... ...Türkiye sinemasında daha çok kadın karakter... ...görmeye başladık. Kadın yönetmen sayımız da... ...artıyor <gülüyor> evet. çok şükür. Bu hepimizin ortak meselesi. Ama her şeye rağmen... ...Tür sinemasından gene de bir uzak durma... <gülüyor> ...ya cesaret edememe... ...ya da daha böyle birbirine benzer bir biçimde hmm. daha hani bağımsız ve hani o biraz sanat filmi diyebileceğimiz hmm. daha farklı hmm. e, ya da toplumsal gerçekçi e, şeylerde evet. diyebileceğimiz bir invalide bir şey var. Sen buradan tür olarak da farklı hmm. bir şey diyorsun. Hem bir kadın karakter yaratıyorsun hem türün peşine düşüyorsun. E, hani bir taraftan baktığın zaman oldukça iddialı hmm. bir iş yapıyorsun. <Gülüyor> ve Aynen. geçen sene de e, Berlin Film Festivali'ne seçilen tek hmm. Türk filmi oldu Türkiye'den. Hmm. Hani Berlin'den başlayalım çünkü oradan Atlantik'i açtın. <Gülüyor> by <gülüyor> Southwest <Hot> Festivali'ne <gülüyor> gitin. Amerika'nın son dönemdeki en prestijli film festivallerinden biri. Dolayısıyla hem Avrupa'da da hem Amerika'da da seyirciyle buluştu bu arada. Evet. Biraz da ondan bahseder misin? Tabii ki. Önce hemen tür mevzusuna gireyim. Yani ben, ben de bir sinifil hani olarak e, en çok sevdiğim tür aslında. Psikolojik gerilim ve politik gerilimler. Yani e, bütün o saklanmaya çalışılan e, gerçek ya da işte öne sürülen sahte gerçeği e, hayır bu sahte ve ben doğruyu bulacağım çabası ya da işte bu e, psikolojik gerilimlerdeki tek mekan e, evlerin içinde aranan geçmiş Hı. kanlı geçmiş beni her zaman büyülemiştir e, ve o yüzden hani ben de belki e, çok sevdiğim bir tür olduğu için buradan bu kanaldan giriş yapmak istedim ve galiba bu kanaldan da devam edeceğim gibi gözüküyor şu anda da e, öyle Hı. bir filme hazırlanıyoruz yine e, f, e, Berlin gerçekten çok heyecanlıydı yaşım çünkü yani ...tahmin edebilirsin ki ondan öncesinde aslında çok reddiler yaşadık yani. <gülüyor> Film hem proje aşamasındayken çok reddedildi. İşte zaten yapımcı bulmak iki buçuk yıl sürdü. İnsanlara inandırabilmek meselesi vesaire. Ve Berlin'e gelene kadar da yine başka birçok festivalden aslında reddi almıştık... ...itiraf etmem gerekirse ve çok düşmeye başlamıştık. Ve hayatta Berlin'in olacağını tahmin etmiyordum. Açıkçası South by Southwest'i hiç tahmin etmiyordum. Yani çünkü orası böyle en büyük hayalimdi. Çünkü kişisel olarak hani gerçekten e, bir festival olarak bir hayalim varsa... ...orası South by Southwest'i. E, o yüzden şok oldum hani hem Berlin için şok oldum hem orası için e, şok oldum e, çünkü biraz da böyle ilişkiler hani bir şeylerdir hmm. ya onlar hiçbiri olmadan hani Berlin'le hiçbir temasımız yokken bir anda Yahoo mail'ime <gülüyor> düşen bir haberle Alman ben, beni gerçekten hani duvarlardan duvarlara böyle mutluluktan da hmm. çarpıldım yani fakat oradaki şey de çok güzeldi çünkü ya zaten biliyorsun Almanlar da geçmişle hesaplaşma konusunda hmm. e, hani böyle ...bayağı pratikliler. Avrupa'da en ileri ülkelerden kesinlikle biri diyebiliriz. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle ve onların biraz daha filmi kucaklaması, anlaması... ...soru cevap sonrası hani Fuaya'ya taşınan sohbetler o çok etkileyiciydi. Yani beş gösterim oldu seyircili, beşi de dolu, dop dolu geçti yani biletler tükendi. Bu bizim için ekstra bir şoktu. Aslında da değil hani bir yandan da çünkü Berlin seyircisi zaten festivale inanılmaz bir ilgi gösteriyor... <gülüyor> ...ve hiç boş geçmiyor hiçbir Bayağı film zaten. Bayağı seyirci festivali Berlin. Kesinlikle öyle. O kucaklama çok iyiydi bizim için. Aynı zamanda orada birçok hani Avrupa sadece Avrupa değil hani genel olarak basına da çok ilgisi vardı. İşte Norveç'in günlük gazetesinden Mısır'a kadar hani her kez aslında filmin politik içeriğine dair de şeyi fark ettim hani Türkiye'yi bayağı biliyorlar canım. Hani takip ediyorlar yani sorular Onu çok nokta atışıydı. De, evet. Nokta atışı sorulardı. Gerçekten bizim için büyüleyici geçti ama Amerika tabii çok Amerika biliyorsun. <gülüyor> Amerika çok Amerika. <gülüyor> orada bambaşka bir sistem var. Tamamen kendisi Sistemleri var işte e, ama çok daha belki de nasıl diyeyim e, egodan tamamen aramışlardı o çok acayipti bizim için yani mesela çok büyük yapımcılar aa Türkiye'den film mi var gerçekten gelip izleyelim. O zaman ne zaman işte yarın ah geliyoruz ve gerçekten gelip izliyorlar. Ve sonrasında fikirlerini paylaşıyorlar vesaire. Ve orada da iki tane so soru cevabımız oldu Amerikalı e, seyirciyle. E, Baya hani ya aslında Trump Amerikası'ndan hani bir şeyler de benziyor. Hani böyle yorumlar yaptılar. İşte e, şeyi mesela filmin hissini işte şeyden Polanski'den etkilenip etkilenmediğimi sordular. Yani aslında hani genel olarak birçok bir şey e, anlaşılıyor. Hani onu hissettim. Çünkü ne olursa olsun e, bize dair... E, Bir şey var filmde. Hı hı. Yani hı hı. filmin finalde vardığı yerde. Ve oraya giden yolda e, kullandığınız araçların, sembollerin ne kadar anlaşılıp anlaşılmadığını yurt dışında hiçbir zaman tam emin olamıyorsunuz. E, ve tabii ki orada da hani kangala dair işte bağlamaya dair vesaire hani çeşitli şeylere dair sorular geldi. Ama e, nihayetinde... <Gülüyor> <gülüyor> Tabii dediğin gibi aslında o bir takım yerel kodlardan dolayı biz burada çok başka bir derinlikle filmi evet. anlayabiliyoruz okuyabiliyoruz çok başka bir yerimize dokunuyor Hı. içimizde başka bir biçimde canımız acıyor ama ben açıkçası siz hani Texas'a giderken hakikaten arada şeyi düşünmüştüm yani Sis filmi sen filmi yapıp ortaya çıkartıp o filmle Amerika'ya gidinceye kadar Amerika filmi anlayabilecek seviyeye geldi. Şu <gülüyor> açıdan bu post truth ya da alternatif gerçekler gibi şeyler girdi onların da birdenbire şeyine, kelime <gülüyor> dağarcığına e, ve evet, hani evet. gündelik hayatına. Kesinlikle medya ve kısmı çok oturuyor onlarda mesela şu an. Medya da iyice oturmaya başladı. <gülüyor> o medya ile ilgili kafalarındaki o liberal demokrasi illüzyonu da yıkıldı ve hani hakikaten daha böyle bir orta noktada hani evet. çok daha evrensel bir dil kazanmış oldu Kesinlikle film. ya bu arada şeyin bilgisini de vermek istiyorum. Biz daha öyle çok paylaşmadık bu arada ama şunu paylaşmak istiyorum burada ee, Hazır seninle beraberken çok da Amerika konuştuk çünkü. Biz mesela hep ilk böyle Avrupa'dan bir yere filmin satılacağını zannediyorduk işte e, bu hakları için işte gösterim Hı -hı. hakları e, DVD işte yayın hakları vesaire için. Hep böyle hani Almanya'da Hollanda alır ilk herhalde öyle başlar Amerika aldı bize ilk. Yani ben inanamıyorum mesela Harika an. bir haber <gülüyor> tekrar çok tebrikler. Evet Şenkinler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bence hani Amerikalı seyircinin de şu anda kaygıyı izlemeye çok ihtiyacı var Bizim bence ayrıca izlemeye çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum Ülkede hepimizin kaygı seviyesi neredeyse tavana evet, vurmuş öyle evet. bir dönemdeyiz ee, Ve birazcık aslında kendimize bakmamızı da sağlayacak bir araç da sağlıyor Şimdi kısa bir ara verelim tamam. ve filmin <gülüyor> e, fragmanını ve birazcık da o ses evrenini beraber dinleyelim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 Ay bizden ne istiyorsun? Telefonlara çık bari. Ne kadarını yapabiliyorsak o kadarını yapalım biz de. Bu millet kaos ortamı yaratmaya çalışanlara karşı tahrik olmuştur. Olmuştur bitmiştir. <gülüyor> Yukarıdan öyle istiyorlar. Ben kararı uyguluyorum. Yorum yapmıyorum. Ben anlatabildim. Ona ahırı değildir. Herkes öyle aklına gelen her şeyi... ...yazamaz. Çok sıcak. Duvarlar çok sıcak. Evet, 94.9 Açık Radyo'da... ...Sinefil devam ediyor. Canlı yayındayız. Ve kaygı filmini konuşuyoruz Ceylan... ...la beraber filmin yönetmeni... ...Ceylan Özgün Özçelik... E, ...canlı yayın konuğumuz... E, ...kaygı... ...çok atmosferik bir film aynı zamanda... ...yani hakikaten spesifik bir atmosfer... ...yaratmışsın ve onda sesin ve müziğin de... ...çok büyük bir payı var, biraz da ondan konuşalım. <gülüyor> Tabii ki, e, yani... E, ...ses hani senaryoda da kendimce... ...detaylandırmaya çalıştığım bir şeydi ama... ...ben ses mühendisi değilim, hani nereye kadar... ...sanaştın işte zaten detaylandırabilirim... ...sihirli eller gerekiyordu... <gülüyor> e, ...ve... E, çok emin olamıyordum yani çok Türkiye'deki kiminle çalışmalıyım konusunda ve kurgucu Mehmetcan zaten yıllardır hani ilk filmimi onun kurgulayacağı belliydi. Ahmet Can'la konuşurken e, filmin çekimlerinden işte yedi ay falan önce e, Fatih önerdi. Fatih Rabeti Ve biz Fatih'le hemen bir araya geldik. Yani çekimlerden altı ay önce bir araya geldik direkt. Ve üstüne konuşmaya başladık. Ve Fatih de tabii ki çok mutlu oldu. Ben de Fatih gibi bir, birini tanıdığım için çok mutlu oldum. Çünkü e, yani hakikaten çok eşe eşeledi. Hemen daha ilk buluşmada başladı. Yani şöyle böyle şeyler hmm. düşünüyorum. Bilmem ne diye. Yani daha merhaba der demez. E, ve o zaten hani bizim ön e, o altı aylık ...süleçte film için ufak ufak çalışmalara başlamıştı bile. Ee, ve sonrasında da biz hani e, çekimler sırasında bir yandan kurguya da koşuyorduk. İşte kurgu yapılırken bir yandan sese de koşuyorduk. Aslında her şeyin biraz böyle paralel gittiği bir süreç oldu. Ve bence bu, ben bunun çok yararını gördüm bu paslaşmanın. Ee, fakat benim çok inat ettiğim bir şey vardı. Fatih bu filmin mutlaka müziğe ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ben de hayır endüstriyel seslerle ve hani bütün o inşaat işte bütün o çıtırtılar ve bütün o... E, ...kabus efektleri... Hmm, e, hmm. ...günlük hayatımızdaki şehirdeki değişen... ...döğüşen şehirdeki... Evet, ...onlar oluştursun kendimizi yine. Fatih hayır işte olmalı. Ve sonra bana bir gün bir... ...MP3 gönderdi Fatih ye. Ama ben tabii o kadar inadım ki açmadım bile. Ve <gülüyor> dinlemedim bile. Ve sonra biz Ahmet Can'la kurgudayken... E, ...o da kendi sesine çalışırken stüdyosunda... E, ...bir anda... E, ...bir sahnede gerçekten... ...müzik duymak istediğimizi fark ettik. Aynı anda. Ve ben dedim ki dur Ahmet Can... Fatih bana bir şey atmıştı. Bir açalım onu nedir? Hatta açalım ve koyalım direkt. Öyle dinleyelim hani. Ve o kadar ruhunu bütünledi ki sahnenin. Yani Yeşim anlatamam. Böyle duygulandım resmen ve hemen Fatih'i arayıp. Kim bu? Nasıl yaptı bu müziği? İşte dedi ki sadece sinopsi ve yönetmen görüşünü gönderdim. E, ve bunu yaptı. Ben de aman Allah'ım hani filmi izlerse ne yapacak acaba? Ve hemen o zaman Ekim Fil'le direkt e, tanıştık. Ve zaten ondan sonraki sürecimizde çok güzel bir paslaşma geçti. Ekim, ben, Fatih hep beraber. Hani... Hmm. E, sürekli üstüne konuşa konuşa yani ikin zaten hep harika şeylerle geldi. Fatih de öyle. Eee ikisine de gerçekten müteşekkirim ve bundan sonra zaten hani Fatih'siz ve ikinsiz adım atmayı düşünmüyorum. Açıkçası ekipte öyle isimler var benim için. Onlar da o iki kişi. Ya yani onlardan böyle bir yavaş yavaş hani ilk uzun metrajlı evet. bir ekip de toplanmaya evet. başladı. Bir <gülüyor> Çünkü birbirini çok çok iyi anlamak o kadar önemliydi ki yani lab dediğiniz anda o <gülüyor> bebi kısmının gelmesi Bizi lazım. <gülüyor> dediğim gibi hakikaten yani hani ses ve ses tasarımı ve müzik hani filme çok başka bir katman evet, katıyor. Ee, yani çok algı eke karakteri üzerine dayalı bir film olmakla beraber Hı. o pek çok işte birbirinden ünlü yan <gülüyor> e, oyuncular arasında şahsen benim için bir tanesi böyle çok ön plana çıktı. O da o medya alemini anlattığımız özellikle televizyon kanallarının işleyişinde bir tane bir sarışın tiplemesi evet. var. <gülüyor> Selena Challenge anlandırdı. Ee, gerçekten hani o karakter öyle miydi? Yoksa hani <gülüyor> Selena'nın kendi ayı nasıl? Çünkü hani Selen de çok Hı -hı. tecrübeli bir oyuncu. Evet, bir de çok, çok farklı tip rollerde karşımıza çıkan. Evet e, kesinlikle öyle. Ben hani Sarışı'nın <gülüyor> da ayrı filmi bir spin-off'u olabilir evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> kesinlikle. Gerçi orada insanların kafası biraz kar karışıyor. Direkt Sarışı'nın bir karakter görmeyi istiyorlar ama hani benim o e, çok sevdiğim bir şey aslında böyle e, suç filmlerinde falan da shorty derler yani. ama iki metre düşenlik <gülüyor> falan ve e, o biraz öyle bir tip olsun istedim. Aslında yani e, şeyi yapmadan şöyle bir yüzeysel geçmeye çalıştım. Tansu Çillere biraz benzeyen bir karakter olmasını istiyordum. Hani tipolojik olarak. Ama bence Se Selen havasıyla zaten o şeyi ruhuyla veriyor. Yakaladım. Evet o ruhuyla veriyor onu. Ee, bir, çok hafif minik kendi doğaçlamalarını tabii ki kattı. Ama Okidoki mesela özellikle benim e, zaten çok duyduğum hani medyada böyle e, şunu şöyle yapacağım Okidoki hani biraz böyle bu, bu, bu tavır ya yani saygı zaten sevgi ya da işte böyle bir e, ama işe falan, değer verme falan. Hiç yok öyle şey. Hiç olmadığı gibi. Hadi şunu şöyle yap. E, okidoki sonra da işte şöyle yap. Okidoki falan tarzı bir e, aşırı rahatsız edici. Hani e, bir hal tavır var. Ve bence Seren onu çok iyi yansıttı gerçekten. E, yani. ...daha iyi bir kas düşünemiyorum orada o role... ...orada teşekkür ediyorum... ...bu arada hemen Furkan Muzaffer'e can veren... ...saygına da belki selam Aha. etmek gerekiyor... ...o da... ...o, o da evet ...yani evet. o iktidarın... ...bize buz kesiren ve dehşet veren halini... ...tonlamalarıyla ve yüz ifadesiyle... ...baya... ...baya şimdi biraz <gülüyor> önce fragmanda dinleyince... bile ...birebirden evet. şey <gülüyor> oluyorum... ...hani evet. bir reaksiyon bir tepki şey oluyor... ...insanda kaçınılmaz olarak... Ee, Kaygı bugün itibariyle vizyonda. 22 salonda e, gösterime giriyor. Biz hep şey diyoruz burada sinefilde de bu tarz bağımsız filmler gösterime girer girmez o hafta sonu izlemek gerekiyor. Evet, hafta sonu <gülüyor> oldu birazcık işiniz var o hafta içerisine kaçırmamak gerekiyor. İlk hafta çok önemli. Hani filmin devamı ve gösterimde devam edebilmesi için İstanbul dışında ben hızlıca gösterime girdiği illeri saymak istiyorum. Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da ve Kıbrıs'ta da evet. Refkoşe'de de e, vizyona giriyor. Gayet güzel bence. Evet evet yani biz artık böyle 22 salona çok sevinir hale geldik değil mi? Ben de böyle uçuyorum çünkü 10-11 salon diye konuşuyorduk. Sonradan 22 salon mu? Yaşasın! Hani gerçekten 22 salonu sevinmemiz aslında biraz da acınası evet. bir durum ama e, ama seyirci ilgisi senin dediğin gibi de hani çünkü ilk hafta izlenmediği anda zaten o salon sayıları <gülüyor> bir ona düşer diye tahmin ediyorum. Umarım öyle şeyler olmaz. Evet yani daha önce de e, biz her hafta konuşuyoruz. Birkaç hafta Haftadır çok sayıda film vizyona giriyor bu evet. hafta da hani kalabalıkça bir hafta ama hakikaten kaygı kendi başına ayrı türde bir film olarak zaten ayrıksı bir yerde duruyor onlar arasında bir de geçen seneden hani Türkiye'den çıkan yurt dışında bu kadar ilgi gören de başka bir film yok bizim de evet. sene boyunca beklediğimiz filmlerden biriydim özellikle de Ceylan'ı konuk alıp filmi konuşmak istedik zaten bu vesileyle biraz önce birazcık çıtlattın yeni projeler bir şeyler olabilir <gülüyor> ee, gene psikolojik gerilim... Yani tam psikolojik gerilim değil aslında. Bu sefer biraz böyle e, kara komedi ama gerilim ve küçük böyle bir de gotik öğeleri var içinde minicik. <gülüyor> bir ev dolusu kadınla hep beraber çıldıracağız. E, bunlar bir akşam yemeği için evdeler ama bir dakika niye bir ev dolusu kadın? Bunların kocaları, oğulları, kardeşleri nerede? Erkekler nerede? O erkeklere <gülüyor> ne oldu acaba? Sorusu üzerine gidiyor film biraz ve bunun... Karanlık ama yer yerde komik hikayesi. <gülüyor> Çok hoş, çok heyecanlandım şimdiden. O erkeklerin başına neler gelmiş <gülüyor> olabileceğiyle alakalı birkaç fikrim var. <gülüyor> ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ceylan, misafir ettiğiniz e, için, konuk olduğun için. Kaygının yolu açık olsun evet, diyelim. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Çok biz çok olsunlar. teşekkür ederiz. Ee, yine e, bir sonraki filmle de seni inşallah sinemafilde ağırlamak için Umarız. açık radyoda. Umarız çok teşekkürler. 5 sene sonra olmaz o işim. <gülüyor> Şimdi tabii hani Türkiye'de yapım koşullarının ne kadar zorlaştığını her hafta biz bir şekilde konuşuyoruz yeri geldikçe evet. değiniyoruz o yüzden hani sinemacılara çiftte sabırlar evet, çifte hepimize. şansımız açık olsun diyoruz bir müzik arası verelim şimdi. Evet. ...Jet Curzel'ın bestesini dinledik The Covenant. Bu hafta yeni vizyona giren Alien Covenant e, yaratık filminin müziklerinden de. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde haftanın yeni filmlerinden kaygının yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik'ti konuğumuz. Şimdi haftanın e, geri kalan filmlerine geçeceğim. Yine kalabalık bir vizyon haftamız var. Toplamda 9 film gösterime giriyor. Birbirinden farklı türde filmler. Bunlar arasında en ön plana çıkanlardan biri yine Ridley Scott'un kamera arkasına geçtiği Yaratık film serisinin son filmi. Başrollerinde Michael Fassbender, Catherine Waterston, Billy Crudup ve Danny McBride yer alıyorlar. Ridley Scott Alien'a apayrı bir evren yarattım ve Prometheus'da başlayan üçlemenin bu ikinci filmini e, oluşturuyor Alien Covenant e, bu seferde galaksinin uzak bir köşesinde koloni gemisi Covenant'ın ürettebatı keşfedilmemiş böyle harika bir gezegen bulduklarını düşünüyorlar böyle daha önce kimsenin bulamadığı bir cennet olduğunu ama maalesef gidince orasının son derece karanlık ve tehlikeli bir yer olduğunu Anlıyorlar. Ee, yine Alien serisini sevenlerin e, bilim kurgu ve korku gerilim türünü sevenleri tatmin edecek türde bir film Ridley Scott'un e, yönetmenliğinde. Ee, bu hafta ayrıca e, yine ünlü yönetmen, tecrübeli yönetmen Wiener Herzog'un son filmi vizyona giriyor Salt and Fire Tuz ve Ateş adıyla. Ee, başrollerinde Michael Shannon, Veronica Ferres, Gael Garcia Bernal ve Volker e, Mihalowski yer alıyorlar. Bu da e, biraz katastrofik bir dünya portresi çiziyor Herzog'un bu filmi. Güney Amerika'da çok büyük bir ekolojik e, felaket e, gerçekleşmiş. Birleşmiş Milletler'de durumu incelemek üzere e, Bolivya'ya bir heyet gönderiyor. Ancak bu Birleşmiş Milletler heyeti... Daha havalimanına iner inmez kaçırılıyorlar. Ee, kaçıranlar ise bu komplonun arkasında ise bölgede faaliyet gösteren büyük bir şirket var ve bu şirket aynı zamanda bu büyük ekolojik felaketin de sorumlusu tabii ki. Ee, bu karmaşa hem bir taraftan hem çevre meselesini ele alıyor Hem insan eliyle yaratılan katastrofinin Hem de e, bu durumda büyük sermayenin, büyük şirketlerin dahli ee, Bir taraftan bütün bunlar olurken de çok yakınlarındaki bir volkanda aktif bir hale geliyor İş iyice çığırından çıkıyor Tam bir felaket ve distopya filmi diyebiliriz Ee, pek iyi eleştiriler almadı. Ee, ben henüz izleme şansım olmadım Tuz ve Ateş'e ama maalesef her Herzog'un son dönemde çekmiş olduğu belgesellerden farklı olarak ki gerçekten çok iyi belgeseller çekti. E, Kurmaca filmlerinde son dönemde aynı e, başarı yakalayamadığını söyleyebiliriz Tuz ve Ateş'te maalesef pek beğenilmedi. Ee, bir de bu hafta e, tarihi aksiyon filmimiz var. Çok ünlü bir karakteri yeniden e, ziyaret ediyor bu film. King Arthur, The Legend of the Sword. Kral Arthur, kılıç efsanesi adıyla bizde de vizyona giriyor. Guy Ritchie'nin son filmi, Guy Ritchie'de çektiği aksiyon filmleriyle Britanya sinemasında, İngiliz sinemasında son dönemde kendine özgü bir aslında e, reputasyonu var, oldukça başarılı. Guy Ritchie filmi dediğiniz zaman aksiyon olacağını, eğleneceğinizi e, zaten hani tahmin edebiliyorsunuz, e, Sherlock Holmes serisine bile kendine dair başka bir e, tat getirmiş bir yönetmen. Bu filmde başrollerde Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid bergès Frisbee ve Jimon Hunsu yer alıyorlar. Ee, burada da bildiğimiz gibi klasik Kral Arthur'un kılıcı Excalibur'un efsanesini... ...ve Kral Arthur'un işte yokluktan gelip, sokaklardan gelip tahta geçme yolculuğunu anlatıyor. Ee, aslında... E, Stüdyoya bu filmi pazarlarken e, Guy Ritchie'nin e, sineçiyle e, Lord of the Rings'in e, arasında bir yerde durduğu şeklinde e, konumlandığı şeklinde pazarlanmış stüdyoya. Zannediyorum da Ritchie'nin bunu becerebileceğini düşündüğü için e, okey vermiş büyük bütçeli, bol aksiyonlu bir film bu da bu hafta. E, şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve Kral Sür. Kılıç Efsanesinden e, bir parça dinleyelim. Filmin müziklerine Daniel Pemberton imza atmış. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı Legend of the Sword. <Gülüyor> Dinlediğimiz bir Daniel Pemberton bestesiydi Legend of the Sword Aynı adlı filmin King Arthur Legend of the Sword filminin ana tema müziğiydi King Arthur kılıç efsanesi bugün itibariyle vizyonda Sinefil programında haftanın vizyon filmlerini yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyorum Dediğim gibi yoğun bir hafta 5 film daha kaldı Beşi de yerli yapın bunların. İşte kaygıyı zaten programın başında e, geniş çaplı konuştuk yönetmeni Ceylan Özçelikle beraber e, dört yerli yapım bir de yerli animasyon çocuk filmimiz var bu hafta. Yerli yapımlardan bir diğeri Ağustos böcekleri ve karıncalar. Erhan Tunçer'in yönettiği bu filmde başrolleri Gün Koper, Beno Yıldırım'lar, Erdem Akakcı ile Yücel Erten paylaşıyorlar. Ölüm deşeğinde e, olan bir adamın Ee, çocuklarının başında toplanması ve bir, bir süre sonra e, artık adamın son gecesinde ölüm döşeğinde e, çocuklarının geçmişteki e, hesapların defterlerini açmaları bir taraftan miras e, çekişmelerinin işin içine girmesi. E, kendi aralarında kavgalı çocuklar arasında çıkan tartışmalar. Bir aile dramı, ağustos böcekleri ve karıncalar. E, kardeşler kendi aralarında tartışırlarken e, bir süre sonra e, eve başka biri daha gelir kapıya. E, bir çocuk daha ortaya çıkmıştır. O da işleri birazcık daha karıştırır. Bu... E, Bir tane de gençlik filmi var bu hafta 4N1K adında Deniz Coşkun yönetmiş. Başrollerinde Gözde Mutlayar, Hasan Deniz Yaran, Burak Yörük ile Sine Özer yer alıyorlar. Ee, çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüyen, işte farklı ve değişik karakteristik özelliklere sahip. Lise çağlarında e, beş kişilik bir arkadaş grubun hikayesi bu da. İçlerinden e, bir tanesi kız, diğer dört de erkek. Bu e, Yaprak denilen bu kız kendine kızların dünyasından uzak Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz adlı arkadaşlarının oluşan bir dünya kurmuş Ancak bir gün bu kurmuş oldukları dünyaya dışarıdan biri gelir Barış adında O da yaprağı olan ilgisini belli ederek birazcık şey olacaktır bu dengeleri bozacaktır 4N1K daha ziyade lise çağlarında gençlere hitap eden bir gençlik filmi haftanın bir diğer yerli yapımı yeni başlayanlar için hayatta kalma sanatı Burak Serbest yönetmiş bu filmi de başrollerinde Edip Tepeli Doğan Albant oğlu Açelya devrimi Yılhan ve Kıvanç Deniz Yavuz yer alıyorlar yeni başlayanlar için hayatta kalma sanatında Çok genç yaşta annesini, babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeden ve intiharı düşünen e, Kayra adlı e, genç bir delikanlının hikayesi ve onun hayatla olan mücadelesini izliyoruz. E, bir de komedi filmi var. Pardon komedi değil korku filmi var. Bu da haftalık yerli korku filmi kategorimizde. Ancak cinli filmlerden değil onu da altını çizelim. Bu daha ziyade filmin adını da işaret ettiği üzere öldükten sonra canlanıp ölümünden sorumlu tuttuklarını rahatsız eden bir karakter filmi. Geri döndü adını taşıyor. Yönetmeni Kamil Burak başrollerinde İbrahim Vurmaz Çağrı Tokalı. Fatih Özaşar ile Gökhan Koç e, yer alıyorlar. E, 24 yaşında dünya tatlısı bir genç kız Melis adında. E, bir gün üniversite arkadaşı e, Tülay onu başka arkadaşlarında olduğu bir partiye götürüyor. Yine böyle bir parti ortamı gençlerin olduğu. Ancak e, burada... E, Hoş olmayan olaylar gerçekleşiyor. Melis'i taciz eden birileri var. Melis kendini e, kurtarmaya çalışırken bir şekilde şiddetin dozunu e, arttıran Uğur adlı e, karakter istemeden de olsa Melis'i öldürüyor. Melis ise e, intikamını almak için çürümüş bedeniyle geri dönüyor bu gençleri ve başta uğru'dan intikamını almak için bu da haftanın yerli korku filmi. Küçük dinleyicilerimiz içinse Nane ile Limon filmi var bu hafta. Nane ile Limon kayıp zaman yolcusu. Nane ile Limon televizyonda e, maceraları e, yayınlanan e, canlandırma karakterler. E, burada ise yönetmen koltuğunda Günay Göker'i görüyoruz. E, seslendirenler Seda Güven Anıl İlter ve Ali Uyandıran e, başlayacak karakterleri seslendirenler bunu da yani bunlar yer de alıyorlar çünkü canlı çekimle animasyonu bir araya getiriyor bu çocuk e, filminde eee Günün birinde bir profesör birbirinden farklı güçlere sahip 3 tane çok akıllı oyuncak yapıyor. Bunlar nane, limon ve biber. Her bir oyuncağın da birbirinden farklı ve olağanüstü yetenekleri var. Ancak günün birinde nanenin zaman makinesi özelliği bozuluyor. Ve profesörle biber zamanın içinde kayboluyorlar. Onları kurtarıp günümüze geri getirmekte nane ile limonun ellerine düşüyor. Ee, bir taraftan da Yeni arkadaşları Kaan ve Meryem'den de yardım istiyorlar onları kurtarmak adına. Profesörün kızı Evren de onlara dahil oluyor ve böylece eğlenceli bir kurtarma operasyonu başlıyor. Bu da küçük dinleyicilerimize yönelik haftanın e, çocuk filmi e, bu hafta itibariyle vizyonda. Dediğim gibi 9 farklı filmimiz var. E, herkese uygun bir şeyler var aslında haftanın. En çok beklenen filmlerinden biri işte Alien en son yarasık filmi Ridley Scott'un aksiyon severler için Kral Arthur var. Onun dışında bizim de sinefil olarak tavsiyemiz haftanın yerli filmi senenin beklenen iddialı yerli yapımlarından Ceylan Özçelik'in kaygı filmiydi. Ee, Bir haftanın sineması lovarlarına geçecek olursak bu hafta aslında Cannes e, Film Festivali en çok tartışılan konuşulan şeylerden biri oldu sinema dünyasında. Çünkü bir taraftan Cannes Film Festivali yaklaşıyor. Ancak yarışmaya seçilen iki film çok büyük bir tartışma uyandırdı. Bunlar The Mare of It, Stories ve Okşa filmleri. E, bu iki filmin ortak özelliği yapımcısının, büyük yapımcısının Netflix olması. Ve ilk kez Netflix filmleri aslında Cannes'da yarışmaya seçilmiş oldu. Netflix bir süredir sinemaya daha ciddi anlamda yatırım yapmaya başlamasıyla da alakalı. Ee, ancak buna karşılık Fransız e, gösterimciler sinema salonu sahipleri ayaklandılar ve ciddi anlamda kendi içlerinde organize olarak Cannes Film Festivali'ne e, baskı yapmaya başladılar. Çünkü aslında sinema e, Fransa'da e, çok sıkı kanunlarla ve kurallarla organize ediliyor ve Cannes Film Festivali e, ve diğer festivallerdeki filmlerin de e, hem sinema dağıtımları sinema gösterimleri sonrasında ne zaman DVD'sinin yayınlanabileceği ne zaman televizyonda Ya da başka platformlarda yayınlanabileceği çok sıkı kanunlarla düzenlenmiş ve denetleniyor durumda. Ancak şimdi Cannes Film Festivali'nde yarışan iki filmin, yarışma bölümünde yarışan iki filmin e, aynı zamanda e, hemen festivalden sonra Netflix tarafından tüm dünyada içerik olarak kullanıcılarına sunulacağının açıklanması bu gösterim. E, cileri, ...sinema salonu sahiplerini ayağa kaldırdı. Çünkü e, kurallara göre en azdan 36 ay geçmesi gerekiyor üzerinden. Filmin önce vizyona girmesi gerekiyor Fransa'da. 36 ay sonra DVD'si çıkabilir ya da başka bir platformda seyircilerle buluşabilir. Ama Netflix zaten filmleri yaparken, projeleri alırken... E, Herhangi bir şekilde vizyona sokma amacıyla değil, kendi dijital platformu üzerinden seyircilerle e, buluşturmayı hedefleyerek aldığı için burada çok büyük bir çatışma ortaya çıktı ve Kan e, Festivali organizasyonu üzerine de çok büyük bir e, baskı yarattılar. E, bir şekilde Kan'ın yaptığı en son açıklamaya göre bu iki film festivalde kalacak. Ve yarışacaklar. Ancak önümüzdeki sene için çok net olarak yönetmeliğe bu konuda bir açıklama koyacaklarını, yeni bir regülasyon koyacaklarını da açıkladılar. Ee, ve açıkladıkları regülasyona göre önümüzdeki sene ne Netflix, ne Amazon, ne de benzeri e, önce sinemada gösterime sokup sonrasında yayınlamayı düşünmeyen platformların filmleri aslında kabul edilemeyecek. Festivali... E, Bu da tabii şöyle bir durum var. Eğer yani Netflix e, filmi e, Fransa'daki izleyicilere kendi abonelerine hemen festival akabinde sunmazsa o 36 aylık süreyi beklerse ve öncesinde Fransa'da sinemalara dağıtımı beyaz perdede gösteriminin önünü açarsa zaten 36 ay sonra içerik olarak sunduğunda pek de ilgi çekmeyeceği, unutulacağı düşünüldüğü için Netflix açısından aslında karlı bir yatırım olmuyor. Ama öbür tarafta Fransızlardan sinema'nın sinema olarak kalması ve çekilen filmlerin sinema salonlarında beyaz perdede seyirciyle buluşabilmesi konusundaki hassasiyetlerini korumak konusunda çok ısrarlılar e, Fransızlar gibi özellikle kültürel kodlar konusunda oldukça katı e, davranan e, geleneklerine bağlı çıkan e, bir yapıyı da bu kadar kısa sürede Netflix'in ya da benzer platformların kırabileceğini ben de pek düşünmüyorum ama bazı yönetmenlerin bile yarışmada filmlerini çekmekle tehdit ettikleri de duyulmuş durumda bu arada bir anlamda hani Netflix'in ve benzerlerinin e, her şeyin önüne geçmesi engellenmezse diye bence önümüzdeki dönemde çok tartışılacak e, iki boyutu da olan sorulardan biri e, bir taraftan Netflix ve Amazon gibi e, şeylerin platformların sinemaya yatırım yapıyor olmaları çok müthiş bir şey e, çok tercih ettiğimiz ve istediğimiz bir şey e, ama öbür taraftan da işte festival yarışma festivallerde yarışma festival gösterimleri söz konusu olduğunda da e, yerel ulusal e, kanun Onların getirdiği e, bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. E, bir anlamda hani sinemanın geleceği ve dijital imkanlar... ...bir orta noktada buluşabilecekler mi? Bunun dengesi nasıl kurulacak? Onu göreceğiz. Ama kanın Netflix'in e, önünü kapatmasıyla beraber... E, ...gözler diğer festivallere bu sefer çevrilmiş durumda. Venedik ne yapacak? Berlin ne yapacak? Evet. Diğer festivallerin şansı ne olacak? Onların bu konuda alacakları pozisyona göre bir takım çok iyi filmlerin de o taraflara kayması da söz konusu olabilir. Kan ihtimali ortadan kalkınca önümüzdeki günlerde daha bizi çok meşgul edecek bir tartışmaya benziyor bu. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Onun dışında bu hafta e, aynı zamanda e, ödüller demişken, e, ödül törenleri demişken bir ödül töreninde aslında bir e, klişe daha kırıldı. MTV Film Ödülleri verildi ve MTV Film Ödülleri'nin e, en ilginç taraflarından biri ilk kez e, cinsiyetsiz bir oyunculuk ödülü verilmiş olması. Bildiğiniz gibi Oscarlardan işte kana her yerde ...kadın oyuncu erkek oyuncu ayrımı yapılıyor... ...en iyi kadın oyuncu en iyi erkek oyuncu... ...en iyi yardımcı kadın en iyi yardımcı erkek derken... İlk kez bu sene MTV film ödüllerinde bu ayrım yapılmadan oyunculuk ödülü verildi. Ve bu oyunculuk ödülünü de Beauty and the Beast güzel ve çirkin filmindeki e, performansıyla Emma Watson kazandı. E, bu da hakikaten e, takdire şayan e, bir hareket. Biliyorsunuz altın kürelerde sadece cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Bir taraftan da aslında bir türlü tutturulamayan bir tür ayrımı da yapılıyordu. E, ama yine de MTV'nin yaptığı bu. Cinsiyetsiz Şeyde Oyunculuk ödülü kategorisi de Cinsiyet eşitliği açısından Önemli bir hareket olarak da Adlandırılabilir Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik Ben programımızı bugün Bugün Emma da e, selam göndererek Onun e, bu güzel ve çirkin filminde Seslendirdiği bir parçayla Kapatmak istiyorum Kendi karakterinin adını taşıyan Bell parçasıyla e, size veda edeceğiz Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki Program destekçimiz Ayşe Sazak ile program konuğumuz Ceylan Özçeli'ye çok çok teşekkür ediyorum Haftaya görüşmek üzere iyi seyirler, iyi hafta sonları Every day, like the one before, little town full of little people waking up to say bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. There goes the baker with his tray, like always, the same old bread and rolls to sell. Every morning just the same Since the morning that we came To this poor provincial town Good morning, Belle! Good morning, Monsieur Jean. Have you lost something again? Well, I believe I have. The problem is I... I can't remember what. <laughs> oh, well, I'm sure it'll come to me. Where are you off to? To return this book to Père Robert. It's about two lovers in fair Verona. Sounds boring. <laughs> Look, there she goes, That's going strange, no question. Dazed and distracted, can't you tell? Never part of any crowd Cause her head's up on some cloud But tonight she's a funny girl, that bell Bonjour, good day, how is your family? Bonjour, good day, how is your wife? I need six eggs, that's too expensive There must be more now Ah, if it isn't the only bookworm in town. So, where did you run off to this week? Two cities in northern Italy. I didn't want to come back. Have you got any new places to go? I'm afraid not. But you may read any of the old ones that you'd like. Your library makes our small corner of the world feel big. Bon voyage. There she goes, the girl is so peculiar I wonder if she's feeling well With a dreamy far-off look And a nose stuck in a book What a puzzle to the rest of us is best It's no wonder that her name means beauty Her looks have got no parallel But behind that fair facade I'm afraid she's rather odd Very different from the rest of us She's nothing like the rest of us Yes, different from the rest of us is Belle Look at her, LeFou My future wife Belle is the most beautiful girl in the village Makes her the best, but she's so well-read, and you're so athletically inclined. Yes. But ever since the war, I felt like I've been missing something, and she's the only girl that gives me that sense of. Mm, je ne sais quoi. I don't know what that means. Right from the moment when I met her, saw her, I said she's gorgeous, and I fell. Here in town, there's only she, who is beautiful as me. So I'm making plans to woo and marry Belle. Look, there he goes. Isn't he dreamy, Monsieur Gaston? Oh, he's so cute. Be still, my heart. I'm. High I'll get the knife Please let me through This print, They smell mistaken well, must be more than provincial light. Just watch, I'm going to make Belle my wife There okay, she goes, a strange, special A peculiar mademoiselle It's a pity and a sin She doesn't with a pity But she really is a funny girl A beauty, but a funny girl she is really